Şimdi hocam ben sabah erken saatte evden çıkmak durumunda kalıyorum. Servis aşamadığı yaptığım için. Evet. Saat 6.30'da evden çıkıyorum. altı çeyrek geçireb sabah namazını kılıyorum ben. Kırmak durumunda kalıyorum çünkü... ...saat e, sabah 9'a kadar e, sürekli araç kullanıyoruz. Evet. Bu kılmış olduğumuz sabah namazının e, hükmü nedir? Bir. İkincisi, e, boyat deste aldıktan sonra... Aldığımız bu boy abdesti niyetiyle namaz kılabilir miyiz yoksa aileyeten namaz için bir abdest almaya gerek var mı? Pekala. Yöneltelim inşallah efendim. Şimdi, Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Sabah namazında imsak kaçta oluyor? Bu kardeşimiz Mücahit de değil mi? Adım? Evet hocam. Mücahit kardeşimiz takvimine bakarsa imsak vakti girer girmez namazını kılabilir. Bu bir. İkincisi, boy abdesti aldıktan sonra zaten boy abdesti, abdesti de içine alıyor. Yani. Değil mi? Yani elimizin yüzümüzü yıkamak, ayaklarımızı yıkamak, başımızı mesletmektir. Boy abdestini hepsini yıkamış oluyoruz Dolayısıyla boy aldıktan sonra yeniden namaz kılmak için abdest almaya gerek yok. Yani boy abdesti aynı zamanda abdest yerine geçer. Boy abdesti de de içine alır yani. Evet hocam.